Şimdi, lafayı kaldırdık oğlum, lafayı kaldırdı bak, ki kızarmış yumuşa. aa bunu açacağız, ya acısı ulan donduracağım korkma, bazısı da kaçar, ben yaptırmayacağım, ey bir kıyamettir biz zaten, yahu etme kangrever <gülüyor> yok yok yok yok. Eğer kangren olup tehlikeli var ise o parça da bağırmasa da bir tokat çekip bayırtıp yapıyoruz. Bu suyunu açtık yanıt. Şimdi bana iyi dikkat edin Aziz 1939'da başlayıp 1945'te biten ikinci dünya Harbi. Size hakiki resmi plan sözünü verecek. 32 milyon genç savaş meydanlarında can vermiştir. 20 milyon kadın, çocuk, ihtiyar bombardımanında ölmüştür. 21 milyon kişi her varlığını kaybetmiştir. milyon kişi sürgün ve hapsedilmiştir. 30 milyon yaralı ve malul kalmıştır. Bu beş seneli kalitedir. 15 milyon kişi evsiz aç hastalık temizine dönmüştür. Bir buçuk milyon çocuk yetim kalmıştır. Keşke Resulullah ve emmel yetime velâ tenhâ sahile Maliyeti mezla tekr, ve ansta ile mezla tekr. Kapına oryal, fakir, başciller me, de vur görme. görmeye dikey medır bu? Yetim yetim duru. Bir buçuk milyon kişi de çıldırılmıştır azimat. Halen dünyamızda 400 milyon çocuk açlık ve gece perişan halinde böyle birbirine bakarak uyuyor. Bütün dünya. Dünyada doktor yüzü ömrleri boyunca görmeyen 700 milyon kişi yaşıyor şimdi. Okuma yazmayı bilmeyenlerin sayısı dünyada milyarın üstündedir bugün. Amerika'da resmi raporlara göre her dakikada bir cinayet, bir ıza geçme veya ölüme sebebiyet verme suçu mevcut. Amerika'da en medeni dediğimiz gibi. Diğer taraftan bir torpilin parasıyla haramede sürülen çocukların 16.000 günlük nefakası temin edilir. Bir tankın parasıyla 84 tane Traktör alım, bir bombardıman uçağının parasıyla 25 sınırlı 30 tane okur işe alım. Bir uçak kemişinin parasıyla 400 bin kişilik bir topluluğun bir senelik nazarasıdır. Bir uçak gemisinin parası. Bir zırh tümenin bir senelik masrafı ile dört odalı 32 bin tane ev yapımı. Bunlar hep, rakam üzerlerdir. Şimdi bu sözlerden sonra Azim Ceva, insan olarak endişelendiniz değil mi? Hatta utanıyorsunuz. İçimiz kaynamaya başladı. Neden? Niçin? Şimdi bu neden ve niçinin sebebini anlatacağımız. Çünkü dünyamızda, bir buçuk milyardan fazla insan için Allah ve O'nun korkusu kaybolmuştur. Bu insanlar için Allah bir şey ifade etmez. Din onlar için etki ve kıymetini getirmiş, bir ruya, bir bakıma fikir dolandırıcılardır. Bu Allahsızlar için yaratan göğü, çocuk kazınacak bir hıratıdır. Ve Allah'ı boğmak için dokudukları kefen, onların ümitlerini yok etmiştir. İşte plantası. İkinci Dünya Harbiden plantası. Allah'a kefen kazacaktılar, işte neticeleri gördünüz. Kaç milyon, milyonla konuşmuştuk. Tabii, sergi de ölmüştür. Onun için hayat, onlar için hayat, Doğdukları ve öldükleri iki tarihten evvel ve sonra, iki tarih arasındaki geçen zamandır. Bu iki tarihten evvel ve sonra hiçbir şey yok. Toprağa zaman buldukları şey yalnız benlik, egoizma, alçaklık ve zalimlik deniyor. Bütün bu harbedenler. Onların iğrenç bir ünitsizlik temeline dayanan bir medeniyetleri var. İşte medeniyet dediğim bu ve demin yet kalmış canavar. Merhumma Akif'in söylediği işte söz ortaya çıkıyor. Ellerini güve dua etmek için kaldırmıyorlarsa gökte kendi kimlerinin örsünden çıkma son model ölüm makinelerinin uçuşunu seyredecektir. Efendim bunlar nadir vakkalardır diyeceksin. Bunlar sapık ve paranın çürüttüğü beyinlerdir oğlum. Beyinlerin hünerleridir. Cömertlik, hayırseverlik, Allah'ın inanan kullarını en kutsal ediyor. Dünyada ilerlemeler sefaleti kaldıramaz, Aksine artık. <gülüyor> Şimdi size inanılmaz, çok güç idrak edilir. Anlaşılır. fakat tabikat olacak bazı şeyler söylüyor. Yedi senedir bütün dünya milletlerinin büyükleri aya gitmek için uğraşıyor. Yedi senedir buraya sarf edilen paralar miktarı ile İngiltere Amerika, Rusya müstesna olmak üzere bütün dünya milletlerinin bir senelik bütçesidir. Şimdi iyi dinleyin ben Aziz cemaat. Abi. Hepimiz hayırseveriz dersiniz. Efendim hayırsever mi? Hiçbirimiz hayır mi? Dinleyin de evet derseniz ben buradan takla atarım. Havada müşalak çıkıp gideceğim gözünüzün önünde. Günde üç defa karnınızı doyuruyorsunuz. Lokmayı için inerken hangi acil canı düşündünüz aziz cemaat? Cevap verin bana. Yemeğin tuzu yok yahut çok güzel oldu bu yemek onu düşündünüz. Korkunç derecede... De Mutlu olan insanlar da ne düşünürler biliyor musun? Başka şeyleri bilmek istemezler, istedikleri şey sinirlerinin <gülüyor> bozunması. Geçen gün kadeh bende, kadehde okudum. Amerika'da Miss Missis Muru, Madam Muru, Murah Hanım yani istedik. Vatikan'a bırakmış? Milyoner bu kadın. Dostik ismindeki köpeğine. Becker kalmak şartıyla 50 milyon dolar bırakmış, 500 milyon Türk lirası köpeğe bırakıyor. Kaliforniyalı Mr. Rooney isminde bir daha yeni bunlar geberdi. Bir milyoner Leslie ismindeki atına 70 bin dolar şarf ederek bir villa yaptı. İşte insanız diye ayağı üzerinde geçirmiş. Buyurun cevap verin kendisine. Bunlar Resulullah'ın çizdiği yol üzerinde hayra şey ederseydiler, dünya cennet olur. Ama Amen. niye böyle olur? Dünya kıyamet kopacaktı ondan olurdu. Allah, insanı kemal, ruh, cisim, nefis bakımından kendi suretinde yaratır. İnsandaki nizamın çözülmesi de, Yaradan'ın elindedir. Onun için bu nizam böyle, bu vaziyete almıştır. Başka hiç kimsenin elindedir. Allah bunu kudretiyle yapar, yahut şer'i emirlerle yapar, Allah'ın emri olmadan buna teşebbüs eden kimse, kendi nefsine cümmetmiş olur. Allah'ın mamur kılmaya evrettiği bir şeyi yıkmaya çalışmak, ilahi hattı tecahül etmektir. <gülüyor> bir insanın yaşatılması, yok edilmesinden daha hayırlı. Efendim şu pericam bunları yok edelim, onu yaşatmak Allah'ın hayırını kullanır. Birçok Allah düşmanları, Cenab-ı Hak Allah düşmanlarını Cenab-ı Hak hayatta bırakır. Zengin eder bilmem ne eder bilmem ne eder. Haklarında Gizle kabul etmeye müsaade etmiştir Cenab-ı Allah onlara. Tövbeye gelsin. Barış yapma farz oldu Cenab-ı Allah. Allah daima affedemenin bugün Bu insanın Allah sureti üzerine yaratılmış olmasına hakkın duyduğu ve sevgi, sevgi ve hürmettendir. Ben kendi suretimde insanı yarattım demek insanı seviyordu O ayda Allah insanı sevdiğine göre Biz birbirimizi niye sevmiyoruz? Niye sevmiyoruz dedi. Bir insan bir suçu veya bir katili affederse, onun ecrini Cenab-ı Allah kendi üzerine aldı. İnsanı Cenab-ı Hak kendisi için halketti. Zahir ismiyle, insanı yaratmakla tecelli etti. ve وَالْبَعْتِنِ ve وَالْظَاهِرِ İnsanın hayatına râyet eden kimse, Allah'a râyet etmiş olur. İnsanlar ancak kendi dolayı dolayıcada mutlu. İnsanın fili, insanın insanın fiiliyle insanın kendi aynı değil. Fil ise Allah'tandır. Şeriatın demek şeylerden başka demedirecek diye yok. Nedir o? Zina yapma, yalan söyleme, haram yeme, adam öldürme, şeriat mı ne diyor bunu Kur'an değil mi? Bunlar kendi dilimdir, Allah'ın dini dilimdir. Onun için Allah'a bekli ben eşkıya oldum, hayduta bakacağım. Öyle yakında olmaz. Şeriatın zemm ettiği de bir hikmete dayanır. Bunu ancak Allah bilir yahut Allah'ın veriyle bilir. Efendim, içki içmek haram. Eee ne oluyor, hoc efendim neden haramdır, efendim insanın aklı başında gidiyor, şimdiki milletin insanların aklı başında mı ki, yok ondan öyle bir şey yok. yok, efendim kuram, kumar oynamak haramdır, niye haram efendim, efendim elin batır, ulan eşek, hayvan, evini niye ateşe sokmuyorsun, çok dikkat edin aziz cemaat, bunlar da kızdır ha. Ferdal'ın deliğinden çıktı bunlar. Ama gittim oraya hemen, daha çıkmaz zaten. Kumar oyunu makaramdır. Gel senin amca, para, al ondan 500 lira, ben de şu amcadan alayım oynayacağım. Oynayacağız. Şimdi neyle oynanır kumar? Dedim ki zar atacağız. Teşkil. Çok dikkat buyurun Aziz deme. E nasıl olacak. 500 oraya koydum, ben de buraya. Şimdi dedim ki sen salla salla ağam dedim bana. iki tane altı yani 55 atarsan 500 lira alırsın benden dedim. Atamazsan ben alırım seni. Kim? Ben şimdi aldım zarları elime. Şimdi ne diyorum içimden? Ulan bir 55 kente de şunun 500 lirasını al. Ya güdeş gelir, ya gelmez. Gelir gelmez hekayesi nedir? Şanstır, talidir. Gelirse gelir, gelmezsiz. Talih, şans, Allah'ın kanununda kaza ve kaderdir. Ben şimdi güdeş gelsin diye uğraştığım için Allah'ın kanununa kaza ve kaderine çift koşuyorum. Bundan haramdır ha! Bundan haramdır, evi değil. Yok adınca öyle değil, akırtından değil. Bundan haramdır. Ateşe niye elini Bu kadar kafi bunun daha derini var. Şu niye haramdır, bu niye haramdır? İçleri karıştırma oğlum. Ondan sonra evinize gidemez. <gülüyor> Onlar büyük hikmetlere tabidir. Yüğm-i nûnedir <gülüyor> biz gayba inanırız, Allah emreti okuruz. Bir insanı öldürmek demek, hayatını yıkmaya çalışmak demek, kemal sıfatlarını elde etmekten onu men etmektir. Bir insan mesela intihar eder. İntihar, kendi hay kuvvetiyle yani Allah'ın hayyı var vücudumuzda, işliyoruz değil mi? Canlıya geçmez Bunun yarısı irade-i cüz'iyle bize verilmiştir. Hayyın yarısını alıp eline hayyı Hay'ya, hay ile yüzüne tükürmek. Allah'a isyandır, onun için İslamiyet'te intihar haramdır. <gülüyor> Cenab-ı Peygamber bir gün sahabe-i muhteremelerine söylemiş ki, sizin için şehit olmaktan ve düşmanları öldürmekten daha iyili bir iş haber vereyim mi demiş. Seyit olmaktan veya düşmanları öldürmekten daha hayırlıdır indi ilahidir. Aman ya Allah'ı Allah zikirdir. <gülüyor> İnsanın kıymeti ne? Yaradılışındaki zikri ancak Allah'ı zikreden kimse. Allah kendini zikreden kimseyle yan yana oturur. Hakkı yanında göremezsen o zikir değildir oğlum. Allahum entel a ve a a vel a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Allah Allah a hey a huy a a a a a a a a a Allah dediğin zaman, Allah zikri insanın her tarafına sıraya Her tarafına sıraya edilir. zikri hangi uzun zikrile meşgul ise, hak o, o tarafındadır. Allah o uzuvla beraber, etir. mesela. Ve şimdi akşam bir talebe getirdiler. Seyyid Gazi tarafından birisi bıçaklamış, soldan, şu üç, üçüncü, dördüncü kaburgadan girmiş bıçak, ciğeri delmiş, kalbe gitmiş. Getirdiler halde. Hemen kaburgasını buradan dört tane yıktık, tuttuk, mıttık, ciğeri diktik, kalp yüzünden aşağı kalk. Neyse bir iyi geçirebildik oluyor. O gelinen yeri de düşür. Çocuk yaşıyor. Kurtuldu çocuk. Şimdi benim elimde Allah'ın şafi esması zikrediyor. Anlaşıldı mı? Hayır yaparsın ölümde Allah'ın Errahman esması ziyedir. Hangi uzunla iyilik yaparsan Allah'ın o zikri oladır. Ama bütün vücudundan yaptığın zaman, bomba gibi patlar, Allah demeye başlarsın. Daha fazla tahammül edemezsen, en Allah dersin çıkarsın işin içinden, Hallacı Mansur gibi kafanı bulursun. Gafletti olan huzurların zikirle alakası yok.